Ne yediğinizi bilin sloganı ile yola çıkmış ve bireylerde sağlıklı gıda farkındalığını oluşturmayı hedefleyen bir platformun kurucusuyla birlikteyiz bugün. Gıda dedektifi Musa Özsoy. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, merhabalar. Ben çok kısa anlattım aslında, gıda dedektifi dedim ama sizin gıda dedektifi olma yolculuğunuzu çok merak ediyorum. Çünkü çok farklı bir çıkış noktanız var. Nasıl başladı gıda dedektifinin yolculuğu? Bundan yaklaşık bir buçuk sene önce başladı. Biz sıradan tüketicilerdik, hala da öyleyiz aslında. Fakat kendi vücudumda ortaya çıkan basit bir hastalıktan kaynaklı bir ürik asit seviyesinin yükselmesi beni bazı şeyler araştırmaya itti. Yani neden böyle bir şey oluyor vücudumda diye baktığımda karşımıza mısır şurubu çıktı. Yani fruktoz hmm. şurubu diye bildiğimiz aslında bizim. Ve burada tabii yaptığım incelemeler, araştırmalar sonrasında fruktozun vücutta böyle bir etkisi olabileceğini... ...özellikle tüketim noktasında eğer doğru bir e, oranlama yapılmazsa... ...vücuda e, bu şekilde olumsuz etkiler verebileceğini fark ettim. Bir Ankara yolculuğu dönüşüydü, trendeydim. Bir hesap açayım. E, bu hesaptan da marketlerde dikkatimi çeken... ...fruktos şurubu içeren ürünleri paylaşayım... ...diyerek başlayan bir yolculuktu. Çok basit hı hı. başlayan... E, ...aslında herkesin çok kolaylıkla e, yapması gereken... Basit bir etiket okumasıyla farkında olabileceği bir konuyu biz şu anda bir buçuk yıllık süreçte çok ciddi bir kitleye ulaştırmış olduk. Ve önemli bir farkındalık oluşturduk diye düşünüyorum. Çıkışımız basitti ama görüyoruz ki şu anda bulunduğumuz durum ve gittiğimiz yol... Ee, i̇nşallah topluma ciddi bir fayda sağacak bir duruma geldi. Evet, yani çıkışınız aslında çok da basit değil çünkü başa bir şey gelmeden insan böyle hani bu kadar derinlemesine e, araştırmıyor bazı Hı -hı. şeyleri. Şeyi merak ediyorum bu yolculuk sırasında bu biz ne yediğimizi biliyor muymuşuz? Hani mutlaka bir sürü deneyiminiz olmuştur. Yani biz ne yediğimizi biliyor muymuşuz? En azından kendi adınıza bu soruya cevap verebiliyor musunuz? Biz ne yediğimizi Bilmek istiyormuşuz hı hı. şimdi ben bunu görüyorum çünkü bir buçuk yıllık süreçte hesabın bu kadar ciddi bir kitle tarafından takip ediliyor olması ve biz bir aile gibi olduk gerçekten etkileşimli bir hesabız İnsanların ne yediğini bilmek istediğini gördük bu çok ciddi bir istek İnsanlar bunu artık talep ediyorlar ve bunu onlara sunmayan markalara veya ürünlere karşı da tepkilerini gösterir boyuta geldiler. Ne yediğimizi e, bilmiyormuşuz bir yandan da tabii. Çünkü biz bile bu hesabı kurduktan 3 ay sonra bebek mamalarına bir bakalım dedik. Baktığımda ben yani bu bebek mamalarında herhalde bir problem yoktur diye bir ön yargı yaklaşmıştım. Fakat orada bile daha 0-4 aydan başlayan kavanoz mamalarda ilave şekerleri fark ettikten sonra e, bu farkındalığı daha da genişlettik. Ve bizim özellikle devam sütü paylaşımlarımız, devam sütlerindeki laktoz dışındaki ilave şekerlerle ilgili farkındalık paylaşımlarımız hesabı bir başka bir boyuta taşıdı. Başlangıçta hesabımızı sağlıklı beslenmek isteyen veya spor yapan bireyler zayıflamayı hedefleyen insanlar takip etmeye başlamışken bebek mamaları sonrasında kitlemiz daha da genişledi ve çeşitlilik arttı. Özellikle anneler ebeveynler geldi hesaba. Şu anda ağırlıklı olarak kadınlar var hesapta ama özellikle son 6 ayda çok ciddi bir erkek takipçi <gülüyor> sayısına da ulaştık. Ve tabii ki bu çeşitlenme arttıkça toplumun her kademesine ulaştığımızı hissediyoruz. Ve bu farkındalık da gittikçe yayılıyor diye düşünüyorum. Bunun da sonuçlarını almaya başladık zaten yavaş yavaş. Peki siz e, bir ekipsiniz mi? Yoksa tek başınıza bir tek dev kişilik, kadro? Tek kişilik. <gülüyor> atademir her gibi. Tek kişilik dev demeyelim ama tek kişilik evet. bir kadro diyelim. Neden kadro? E, bu arada... Benim bir tane kızım bir tane de oğlum var. Evet. Ee, biz evde de çok yoğun bir mesaideyiz. Ee... Evet neden bunu sordum biliyor musunuz? Kesinlikle şey için değil. Hani siz kimsiniz ve neden araştırma yapıyorsunuz değildi Ben sizin Instagram hesabınızı uzun bir zamandan beri takip ediyorum. Ve paylaştığınız bilgiler o kadar çok araştırılması gereken ve araştırılarak söylenilebilecek şeyler ki onun için bir kadronuz olduğunu Hı -hı. düşündüğüm için sordum. Şöyle söyleyeyim. Biz e, çok stabil bir hayatımız varken şu anda Gıda dedektifi hayatımızın ciddi bir kısmına e, tabii ki almaya başladı. E, özellikle başlangıçta basit başlayandan kastım şuydu. Markete giriyordum. Hı hı. Bir paketi alıyordum. Her, evet bunda fruktos şurubu var. Yayınlayabiliriz. Yaklaşık birkaç dakikamı alan bir süreçken sonrasında içindekileri besin değerlerini, karbonhidrat protein, yağ oranlarını incelemeye başlayarak bunları yayınlamaya başlamak. Tabii bunların yazım süreçleri, daha sonra metinlerin... Yazım süreçleri çünkü biz e, metinlerden dolayı da ciddi bir takipçi kitlesine eriştik. Çünkü bu metinler evet belki içindekileri biraz daha dolaylı anlatan metinler ama insanların e, farkındalığını arttıran şeyler oldu. Orada da e, başarıya ulaştığımızı düşünüyorum. E, bunun dışında belli bir süre sonra bir görsel hazırlama boyutuna geldik. Biraz daha kurumsal bir görüntüye erişmek istedik ve tabii görsel metin, ürünlerin çeşitlenmesi derken Araştırmaların detaylandırılması e, mesai olarak da zaman olarak da bizi bu noktaya getirdi. Tabii bir buçuk yıllık bir süreçte her şeyi öğrenmek mümkün değil ama gıda endüstrisinin genel hatlarıyla mantığını kavramış oldum. E, araştırdığımız tabi ki temelinde şeker olan ilave şeker olan ürünler ama çok fazla da kendimizi e, yaymamaya çalıştık. Yani dallanıp budaklandırmamaya çalıştık çünkü gıda endüstrisinin sonunun olmadığını gördük. Şu anda temel olarak ilave şeker bazlı incelemelerde hı hı. çok ciddi araştırmalar ve tabii ki çalışmalar yaptım. Bunları da insanların kolaylıkla anlayabileceği, kavrayabileceği basite indirgenmiş haliyle hesapta yayınladım. Düşüncem inşallah olursa yakın bir zamanda bunları biraz daha aynı dille, aynı mantıkla bir kitap projesine dönüştürmek hı hı. Tabii ki bir uzman görüşüne değil bir tüketici gözüyle bakılacak buna ve benzer bir mantıkla anlatacağız. Ama anlatamadığımız yazamadığımız tabii çok fazla şey var Instagram'da. Evet. Peki ben sizin web sayfanızı da inceledim. Şimdi web sayfasında bazı başlıklarınız var. Yani sadece etiket okuma ve o şeker ilavesi kısmının dışında mesela aman dikkat diye bir bölüm var. Ondan sonra kim, kim üretiyor diye bir bölüm evet. var. İşte dünya turu diye bir bölüm var Ne yemeliyiz ya da paketli gıdaların doğal alternatifleri nelerdir diye başka bir bölüm var Araştırma yazılarını sunduğunuz bir bölüm var Ve gıda notları ve gıda uyarıları bir sürü başlık var Bir evet. de şey gördüm orada Mesela alışveriş sırasında tüketiciler bir şeyin fotoğrafını çekip Onunla ilgili bir araştırma ya da işte gıda şikayeti gibi bir Gıda şikayetleri <gülüyor> bölümümüz var Size gönderiyorlar ve evet. siz onunla ilgili bir çalışmaya. Evet. Şimdi kısa kısa bu e, başlıklardan bahsetsek Başlıklardan çok, e, şöyle bahsedelim. Olur. Başlangıçta Instagram'da hashtag dediğimiz etiket mantığıyla başlamış başlıklarda. Bu saydıklarınızın tümü bizim farkındalık projemizin farklı ayakları. Ne gibi mesela işte kim üretiyor kastımız aslında private label dediğimiz e, daha çok ucuzluk marketlerinin kullandığı. Şimdi tabii büyük marketler de başladı. Fason üretilmiş ürünler var. Marketler kendi isimlerini verebiliyorlar, farklı isimler verebiliyorlar ama hepimizin aslında bildiği, tükettiği veya tanıdığı markalar bunları üretiyor. Bu dediğim gibi bir farkındalık yaratmak hı hı. adınaydı Yani hiç ummadığınız bir ürün aslında çok iyi bildiğiniz bir marka tarafından üretilmiş olabiliyordu. Bunun örneklerini verdik. İşte bir markete gittik. E, kendi markası. Yanında bildiğimiz bir marka. Arada çok ciddi bir fiyat farkı var ama üretici aynı. İçerik aynı mı? Ona... Bunu da teyit ettik hı hı. o ürün için. İçeriğin aynı olduğunu aynı fabrikada, hı. aynı bantta, aynı ambalajla üretildiğini teyit ettik. Dolayısıyla bu biraz ekonomiye katkı sağlayan bir farkındalık oldu. Öbür taraftan dünya turu dediğimizde işte yediğimiz bakliyatların nereden geldiğini belki de Türkiye'de ilk defa bu kadar ciddi bir kitleye ulaştırmış olduk bu veriyi. E, tabii ki e, kırmızı mercimeği yurt dışından hı hı. işte Kanada'dan, pirinci, Çin'den filan getirmek insanlara başta garip geliyor. E, daha sonra tabii insanlar daha bilinçli olan veya farkındalığı artmış olan kişiler yerli üretime yönelmek istiyorlar. Tam tersi bir bakış açısı da var. Buna saygı duyuyoruz tabii ki. Yani yurt dışındaysa daha ...kalitelidir diye bir bakış Daha açısı Daha iyi denetleniyor. Yani bu da tabii ki düşünülebilir. Bu da bir bakış açısı. Burada zaten bir yönlendirme burada bile yok. Yani hı hı. gidin ithal ürün almayın. Yerli ürün alın değil ama aldığınız ürünü yine bilin. Ne yediğinizi bilin mantığı burada da işliyor. Onun dışında mesela nereden bu enerji bizim en çok hı hı. inandığımız ve en önemli olan etiketlerimizden biri. Çünkü bizim hesabın başladığı dönemde çok ciddi bir kalori furyası vardı diyeyim. Her şeyin kalorisi anlatılıyordu ama kalorinin tek başına e, vücudu sağlıklı bir hale getirmek için yeterli olmadığını biz anlatmaya çalışıyoruz. Neden? Kaloriyi nereden aldığımızın önemli olduğunu fark ettik çünkü. Şekerin bize verdiği kalorinin, vücuttaki işlenişinin, yağın verdiği kalorinin, vücuttaki işlenişinin, proteindekinin farklı olduğunu bildik, gördük ve onları anlatmaya çalıştık. Bu aslında Avrupa'da, Amerika'da çok fazla yapılan bir şey. Etiketlerin üzerinde de. Aldığınız ürünün kalorisinin nereden geldiği aslında yazıyor. Biz burada bu süreçte Türkiye'nin herhalde bu noktada biraz daha hızlı ilerlemesine vesile oluyoruz diye düşünüyorum. Onun dışında gıda şikayetleri son birkaç aydır bizim yoğun olarak üzerine düştüğümüz bir konu. Bununla ilgili de çalışmalarımız olacak. Çünkü Instagram üzerinden özel mesajlardan gelen şeyleri alıp onları Cep telefonu üzerinden ile aktarıp oradan firmalara ulaştırmak veya bunlarla ilgili Ali174'de Ali şikayette bulunmak, ihbarda bulunmak. Şu ana kadar 50'ye yakın ihbar yaptık. Hmm. Bunların ciddi bir kısmı sonuçlandı. Ee, bazılarında yasal prosedürler uygulandı. Bazılarında para cezaları uygulandı. Bazılarında sadece uyarı yapıldı bakanlık tarafından, müdürlük tarafından o markete. Ama orada da marketlere karşı bir uyarı ve sinyal gitti diye düşünüyorum. Tüketiciler tarafından tabii bizim vesilemize. Ama bunu biz mobil uygulama üzerinden biraz daha kolay ulaşılabilir hale getirmek istiyoruz. Özellikle firmalara da biz bunları göndermek istiyoruz. Çünkü sadece müdürlüğe gittiğinde burada market bir şekilde yasal prosedürden etkileniyor ama firmanın yine bu prosedürden ne kadar haberi oluyor tartışılır. Tabii. Veya ikisine birden bunu ulaştırmakta fayda var ama şu anda... İş çok açık firmalar var. Yani bizim gönderdiğimizde teşekkür eden, hemen aksiyon alan, hemen oraya ekip gönderen, denetim ekibi gönderen firmalar da var. Bize özel iletişim bilgisi soran, adres soran firmalar da var. Yani bu noktada her firmadan aynı tepki alamıyorsunuz. Ama müdürlüğün, bakanlığın yaptığı prosedürü belli. 5996 sayılı kanuna göre gidiyor, denetimini yapıyor. Hı hı. Eğer o anda orada gördüğünde bir uygunsuzluk varsa gerekli prosedürü uyguluyor. Biz bu noktada yine bir farkındalık oluşturduk. Yani burada marketlere karşı, belki market müdürlerine karşı veya oradaki yetkili, yine firmalardaki yetkililere karşı tüketici sizi izliyor. Tüketici sizin farkınızda, yaptığınız yanlışlıkların da farkındaydı. göstermiş olduk. Tabii bununla ilgili çok fazla mesaj geliyor. Bunları yönetmeye çalışıyoruz. Bir de insanlar şunu diyor, bu benim hoşuma gidiyor. Daha önce biz bu ayranları dışarıda gördüğümüzde, Pek umursamazdık ama şimdi artık farkına vardık. Evet. Bu herhalde bizim temel amacımızdı. Bundan sonrası bir şekilde e, toparlanır diye düşünüyorum. Evet yani bu kapı öne ayranları benim de çok e, şey. Çünkü biz çocukluğumuzdan beri işte kantinlerin önünde, kapıların önünde, pastanelerin önünde o ayranları görüyoruz. Ama bunların soğuk zinciri kırdığına dair en ufak bir fikrimiz bile yok. E, peki bir de siz etiket okuyorsunuz. Yani mesela ben geçenlerde bir paylaşımınıza çok şaşırdım. 40 gramlık bir kekin içerisinde 36 e, tane katkı maddesi var. Yani 36 tane bileşenden oluşuyor. Şimdi bu durumda ne yapacağız? Yani o etiketi okumak ve o farkındalığı yaratmak tamam. Ama bunun bir tık üstünde nasıl bir adım var? Şimdi katkı maddeleri e, bazı ürünlerin bu içerik sayısını arttırıyorlar. Bileşen sayısını arttırıyorlar. Bazı ürünlerde vitaminler... Bu bileşen sayısını arttırıyor. Yani vitaminler dediğimiz sentetik vitaminler. Ee, her birini ayrı ayrı yazmak durumunda çünkü mevzuata göre firmalar. Burada tabii ki e, içeriğin çok fazla olması şu açıdan dikkat çekici bir durum. Kek yapmak çok zor bir şey değil. Yani evde kek yaptığımızda 36 farklı içeriği bir araya getirmiyoruz. Ama kabartma tozu dediğimiz şeyin ne olduğunu etikette çok farklı bir ifadeyle, daha bilimsel bir ifadeyle görüyoruz. Biz mesela vanilinden bahsettiğimizde kabartma tozundan bahsettiğimizde hesapta Ciddi bir şaşkınlık oluşmuştu. Çünkü insanlar baktıklarında Aa, biz hiç böyle düşünmemiştik dediler. Çünkü evde yapılan kek evet ev yapımı ama sonuçta onun içine kabartma tozu koyduğunuzda, vanilin koyduğunuzda siz aroma verecek demiş oluyorsunuz. Veya siz de katkı maddesi eklemiş oluyorsunuz. Ama bunların dışında bizim e, bazılarında da anlam veremediğimiz katkı maddeleri var. Yani ya bu olmasaydı olmaz mıydı diyeceğimiz çok fazla bileşen giriyor. Mesela mesela. mesela işte bebek mamalarında soya elestinin girdiği gibi. Veya bebek mamalarında yani 0-6 aylık devam sütünde, laktoz dışında ilave şekerlerin girdiği gibi. Hı hı. Onun dışında yine birçok çikolatada veya gofrette veya cipste. Yani şu olmaz mıydı diyeceğimiz veya bu olmasaydı çok daha iyi olurdu diyebileceğimiz. Yani öyle ürünler oluyor ki içerikte belli bir noktaya kadar bakıyorsunuz her şey çok iyi. Ama bir şey konmuş, biz işte bunu yakın zamanda çubuk krekerde gördük. Yani bir markanın çubuk krekeri çok daha sadeyken. Evet tercih edilebilirken... ...bir anda yine diğer e, örneklerine... E, ...benzemiş hale geliyor... ...bununla ilgili yakın zamanda yine... ...başka bir e, firmanın daha... ...sade bir içeriğe... ...işte palm eklediğini hmm. gördük... ...dolayısıyla burada tabii ki... ...maliyetler göz önüne geliyor... ...gıda endüstrisinin... ...gerçekleriyle yüzleşiyoruz... ...ama burada son tahlille tabii şunu düşünmek lazım... ...bize hep şu soruluyor... ...peki biz ne yiyeceğiz... Ve biz de hep şu cevabı veriyoruz. Zaten biz gofret yiyerek yaşamıyorduk. Yani bizim yaşantımız için gerekli bir besin değildi gofret bugüne kadar. Veya cips aynı şekilde değildi. Bunları çok iyi ayırmak lazım. Bunlarla ilgili tabii konuşulacak çok detaylı şeyler var. Ama şunu çok iyi görmek lazım ki ne yemeliyiz dediğimiz o az önceki etikette biz bunu göstermeye çalıştık. Yani bir... İşte gofret yerine bunun karşılığında bir meyveden de aynı şekeri alabilirsiniz. Evet aynı hazzı alamazsınız ama zaten beslenme yaparken, beslenirken bizim amacımız haz almak değil. Yani bu kısımları da çok iyi belirlememiz lazım. Ama tabii bize de yatılan şey bu. Haz almak, keyif almak, keyif yapmak, sürekli mutlu olmak. Evet. Yani burada amaç beslenmenin gerçek anlamından biraz uzaklaşıyor. Bunları çok iyi ayırmak lazım. Burada tabii yaşam tarzlarımız, yaşam stillerimiz çok öne çıkıyor. Biz hesapta özellikle son bir yıldır yani bu bebek mamalarını ve devam sütlerini inceledikten sonra yani burada ciddi tehlikeyi gördükten sonra çocuk bazlı çok düşünmeye başladık. Biz de zaten çocuklarımızı büyütürken çok dikkatliyiz. Onlara bıraksak onlar tabii ki her şeyi isterler. Çünkü tabii. onlar bu işin detayını bilmiyorlar. Neden beslendiklerini bile çocuk belli bir çağa kadar bilmiyor. Dolayısıyla baktığınızda bu farkındalığı biz oluşturacağız. Onun önüne meyve koyduğumuzda o meyve yiyecek. Ama onun önüne başka bir şey koyduğumuzu o başka bir şeye alışmış ve onu normalleştirmiş olacak. Bu noktada da çok dikkatli olmamız lazım. Evet şimdi kısa bir ara verelim ardından tekrar devam edeceğiz. Honda Nasa'da ekolojik yaşam programında gıda dedektifi Musa Özsoy ile kaldığımız yerden devam ediyoruz sohbetimize. Evet şimdi önemli bir yani merak ettiğim bir şey de benim aslında bu sizin bu ifşa ettiğiniz bu markalar, işte etiketler ve bu e, gıda e, dükkanları, marketleri satan yerler. Yani bunlarla hiç problem yaşamıyor musunuz? Çünkü benim de dahil bir sürü bilmediğim şeyi ben sizin sayenizde öğreniyorum ve ardına düşmek istiyorum. Muhtemelen firmalar buna itiraz etme e, şeyini hakkını görüyorlardır sizde. Şimdi şöyle e, ifşa kelimesini düzelterek başlayayım. Tamam. Biz ifşa etmedik hiçbir ürünü. Çünkü ifşanın gerçek anlamı şu... ...gizli bir şeyi açığa çıkartmak. Ee, biz gıda dedektifi olarak... ...hiç bugüne kadar... ...gizli bir şeyi açığa çıkartmadık. Bu zaten farkındalığı arttıran kısmı da bu. Çünkü herkesin aslında kolaylıkla ulaşabileceği... ...içerikleri... E, ...besin değerleri üzerinden yaptığımız analizlerle... ...biz bu çalışmaları yaptık. Ee, evet... ...şunu düşünüyor olabilirler... ...markalar. Yani... Bunun hiç kimse farkında değildi nereden çıktı şimdi bu hesap diye olabilirler ki muhtemelen bunu diyen markalar var. Fakat bu rahatsızlıklarını başlangıçta belli bir noktaya kadar bizi biraz daha baskı altına almaya çalışmak suretiyle veya bu da kim acaba diyerek biraz daha yoklamak suretiyle belli başlı çalışmalara girdiler. Şu an bir tane devam eden bir soruşturma sürecimiz var ama çok ciddi bir süreç olarak görmüyorum bunu. Çünkü bizimle iletişime geçmeden, bizden bir düzeltme talep etmeden, bizim yaptığımız bir paylaşım üzerine açılmış bir soruşturmaydı. Bu biz gerekli ifadeleri verdik. Hatta teknik bir savunma da yaptım ben şahsen. Ardından bir bilir kişi tayin edildi ve şu anda savcı değişti. Orada biz yeni savcıyla tekrar onun belki soruşturmasıyla veya bizi sorgu süreciyle tekrar devam edeceğiz. O süreci hiç anlatmadım bugüne kadar. Sadece sorgunun başlangıç tarihinde... ...biz bir bilgi verdik takipçilere. Markayı da henüz açıklamadık. Orada ama tamamen haklıyız. E, i̇çerik noktasında... ...verdiğimiz tarafsız bir bilgi var. Fakat bu noktada... ...takipçileri e, şöyle... E, ...bilgilendirmek lazım... ...veya biz dinleyenleri diyelim. E, biz bugüne kadar olmayan hiçbir şey yazmadık. O noktada da benim içim çok rahat. Fakat... ...farkında olunmasını istemeyen birçok şeyi... ...açığa çıkarttık. Yani... Fakat bundan gerçek anlamda rahatsız olan bir firmanın iyi niyetli olmadığını tabii ki düşünmek lazım. Evet. Çünkü firmalar bu ürünleri tüketiciler için üretiyorlar. Ve ben büyük firma veya büyük marka kavramını da kabul etmiyorum. Bir marka tüketiciyle büyür zaten. Evet. Bir marka tüketici onları tercih ettiği için büyüktür. Bugün Türkiye'nin en büyük markaları tüketiciler tarafından yani bizim tarafımızdan tercih edildiği için büyümüşlerdir ve bu şekilde büyümeye devam edeceklerdir. Yani eğer bu tercih farklı bir yere yönelirse o marka zaten kaybedecektir bir yerden sonra. Dolayısıyla ben markaların hep iyi niyetli olduğuna inanmak istiyorum ve inanıyorum. Fakat gıda endüstrisinin çeşitli etkenlerinden dolayı maliyet diyebiliriz bunlara veya belli başlı bileşenlerin furyası olabilir bu. Ee, tabii ki e, bu değişiklikler oluyor. İşte Pamiya'nı konuşuyoruz, Soya Estin'i konuşuyoruz. Fakat şunu iyi bilelim. Biz e, bundan 15 yıl önce, 20 yıl önce bunlardan çok farklı içerikler tüketiyorduk. Dolayısıyla ambalajlar aynı, markalar aynı. Fakat içerikler değişti. Biz de bunun... Peşine düştük ve bunu insanlara anlatmak istiyoruz. Evet. Musa Bey çok teşekkür ederim programıma konuk olduğunuz için. Biz bir sonraki programda Musa Bey ile tekrar beraber olacağız ve kaldığımız yerden sohbetimize devam edeceğiz. Tohum'da NASA'da ekolojik yaşam programından herkese sevgiler. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Tohumdan NASA'da ekolojik yaşam.